Su hakkı Kar için değil, yaşam için su siz, siz, siz, siz Merhaba Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akdilhan. Ben de e, su hakkında birkaç haftadır yaptığımız gibi 12-13 Kasım'da Boğaz içinde Ayhan Şahin Salonu'nda e, yapacağımız uluslararası su mücadeleleri konferansı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bir haftadan az bir vakit kaldı. E, cumartesi günü başlıyor etkinliğimiz. Oradaki e, bazı konu başlıklarını hatırlayacağınız gibi Ele alıyoruz. Bugün de zaten şirketlere karşı küresel direniş, dünyada yükselen su hakkı mücadeleleri başlığı altında pazar günü yapacağımız toplantı başlığında ilgili ...konuşmak istiyoruz. Evet, e, tabii toplantıda konuşulacak her şeyi burada konuşamayacağız. E, devamını dinlemek isteyenler ve konuşmacılarımızın konuşmalarını dinlemek isteyenleri... ...öncelikli olarak bir hatırlatmada bulunalım. E, 12-13 Kasım tarihlerinde e, Boğaziçi'nde e, uluslararası su mücadelelerine katılırsanız... ...bütünüyle dinleme imkanına sahip olabilirsiniz. Tartışmalara Hı. da aktif bir biçimde katılabilirsiniz. Akgün'ün de ifade ettiği gibi aslında su meselesi ta, sadece Türkiye'de yaşadığımız bir mesele değil. Dünyanın her yerinde suyun e, kamusal özelliğini yitirmesi, e, su hizmetlerinin özelleştirilmesi, su varlıklarının kirlenmesi, artan su faturaları, yani e, suyun enerji alanında kullanılması ya da suyun e, militarist amaçlarla kullanılması, suya e, erişemeyen mülteciler gibi e, o kadar çok sayıda e, şey var ki mesele var ki e, bunlara karşı da her geçen gün e, artan bir mücadele alanı olarak suyu ele alabiliriz. Bizim uzun zamandan beri takip ettiğimiz ve ilham aldığımız e, bir su hareketi var. E, ki programımızda da e, o hareketten e, bir e, aktivisti e, konuk ediyoruz. E, daha önce de katılmıştı programımıza. İlk önce ona hoş geldin diyelim. E, Mehmet da bizlerle Mehmet. birlikte. Mehmet duyuyor musun bizi? Merhaba, hoş bulduk duyuyorum. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağol. Ee, Onunla birlikte e, bu genel çerçevede hem İrlanda'daki su hareketini konuşacağız ama daha genel bir dünyada e, nasıl bir su krizi var. E, Dakota'yı mutlaka konuşmak isteriz bu program içerisinde. Hı -hı. E, ve buna karşı gelişen mücadeleleri, krize karşı gelişen mücadeleleri konuşacağız. E, Mehmet istersen şöyle bir giriş yapalım. Sen yine de bize e, İrlanda'da gelişen su hareketi kısa bir e, özetini e, geç e, ve şu anda ne durumda su Hı -hı. Ha hareketi. E, ondan sonra da dünyada ne durumdayız ona ilişkin sohbet etmeye başlayalım. Tamam çok kısaca anlatmaya çalışayım e, uzatırsam kesin lütfen Hı -hı. E, çok uzatmam. E, bu su hattı mücadelesi e, İrlanda'da tek başına çıkan bir hareket değildi. İşte bu 2007-2009 döneminde başlayan krizle birlikte. IMF'nin o dönemdeki hükümetle ortaklığı üzerinden zaten genel vergilenme üzerinden ödenen su ücretlerine yeni bir ücretlendirme getirilmesiyle başladı. Aslında bu birçok kesintinin, birçok verginin, birçok işte banka kurtarmak, kurtarmak amacıyla halka uygulanan kesintinin son halkasıydı belki. O kadar başarılı olduğunu için e, hükümet ki başarılı oldu örneğin yeni konut kredileri, yeni konut vergileri geldiği yeni e, çiftlikler geldi. Su hakkı konusunda suyun ücretlendirmekleri saat takma çalışmasına girdi. İlanda su saati yok. Evlerde konutlarda onun yerine genel vergiler ki aslında daha da adil olan bir e, durum bu ki suyun ücretlendirmekse tamamen karşınızda ama görece olarak daha adil olan genel vergilendirmeden herkesin kazancına göre Ödeme yaptığı bir sistemin üzerine yeni bir sabit ücretlendirme ve buna bağlı kullanım kullanım ücretlendirmesi getirmeye çalıştı. Fakat su saatlerinin takılmasına halk büyük bir tepki gösterdi ve 2-3 yıl önce su halk kampanyası bu tepkilerle başladı. Sendikalar, işte, e, sol sosyalist siyasi örgütler, e, mahalle örgütleri, e, e, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çok büyük bir harekete dönüştü. Evet son iki üç yıldır zaten benim daha önce de konuşmuştuk, numara dinleyicilerimiz de bir kız benzerinden takip etmiştir. Büyük kitaplar gösteriler oldu, 100 bin, 200 bin Hı -hı. gösteriler oldu ki W 1,4 milyonluk bir yer, 250 kişinin gösterisi bulunması demek, olmak demek büyük bir e, e, kalan, büyük bir durum tabii ve şu anda kendimiz nokta aslunda kızaca. E, Su mücdetlendirmek projesi öldü. Ama henüz daha cenaze ayini yapamadık. Ama yapacağız. Cenaze ayini de yapacağız. Ee, ve e, bu mücdetlendirmeyi şu hale geldi durum. Su hakkından sonra bu gösteriler esnasında bir yerel seçim bir de genel seçime gitti hükümet. Ve her iki seçiminde ana e, sorunu, e, sorunsalı su hakkıydı. İşte hı. mesela bu son seçimde son 70 yıldır toplam oyun %80'ini hemen hemen kendi alanında bölüşen sağ parti ki her ikisi suyu ücretlendirmek üzere e, politikalar e, geliştirdiler. Toplam oyları %40'lara falan düştü. Hı -hı. Şu, su halkı bu sağ partilerle işbirliği şey, işçi partisi tamamıyla silindi. Sol sosyalist hareketlerin temsilcileri meclisde seçildi. Bizim çağdan önce, önce insan hareketi de 6 milletvekiliyle e, bir koalisyon olarak girdi meclisle. Şu anda da hükümet İMS'nin bütün bağırması, çağırmasına rağmen, üretilmesine rağmen İMS'ye hayır demek zorunda kaldı ve su ücretlendirmek için 2 yıl boyunca erteledik, ertelediklerini ilan ettiler. Bu tabi aslında kendi bindik, bindikleri dalda kesmek anlamına geldi. Çünkü seçim aracılığında 60'tı ödememe oranı. 2 yıl bunu erteledik deyince ödemek için kayıt yaptıran insanlar ve kayıtlarını ücretler, yeni kullanan özel şirketler Dolayısıyla bugün %80-85'e falan oranda bir aktif boykot var. Bu düzen 2 yılda e, ücretlendirme durdurulduğu için 2 yıl sonra o dönemdeki hükümeti kim olursa artık şu anda bir azınlık hükümeti var. O hükümetin e, başı ağrıyacak tabii bu konuda ve bu ücretlendirmesinin yeniden gelme ihtimali çok düşük. Evet. Evet çok ilham verici bir hareket ee, Sizin sergilediğiniz e, Bunu nasıl gerçekleştirdiğinizi e, Daha önceki programlarda da konuşmuştuk Aslında su meselesini Salt bir e, Su meselesi olarak algılamayıp Aslında çok daha genel konularla da Bağlantılandırdığınız için Sendikaları kazandığınız için e, Tabanını e, gelişen bir hareketten Bahsediyorsun aslında Avrupa Su Hareketi de Sizin e, İrlanda'da Sergilediğiniz mücadeleye şöyle bir tanımlama getirmiş onu da e, ifade edelim bizim de katıldığımız bir tanımlama şimdiye kadar hiçbir AB ülkesinin gerçekleştiremediği ölçüde su yönetimini demokratikleştiren ve suyun bir insan hakkı olarak görünmesini sağlayan gerçek bir halk hareketi olarak e, ifadelendirmiş İrlanda'da sürdürülen su hakkı mücadelesini e, evet bunun aslında yansımasını görüyoruz e, bu söyleminde de Mehmet e, bu açıdan kardan önce insan koalisyonunun tüm aktivistlerine de e, diğer ülkelerdeki aktivistlere e, ilham verdiği için teşekkür etmek lazım. Evet. E, dayanışma ile tamam. demek lazım. Türkiye'de bu aralarda çünkü dayanışma kelimesi çok daha önem arz eder bir hal içindeyiz bu dönem içerisinde. Biraz canımız sıkkın tabii ki bizim bu dönemlerde. 6 milyon insanın oyunu verdiği partinin milletvekillerinden 9 tanesi tutuklanmış durumda. Oysa bu insanların içerisinde de biz biliyoruz. Çok daha ekolojik ve insani kaygılarla bu e, partiye oy verenler var. E, bir yandan bunun bir şeyi var bizde şu anda. Moral bozukluğu evet. var ama evet. e, bu işi işte dayanışma ve mücadele ile e, aşacağımız inancında da herhangi bir sarsılma söz konusu değil. Evet. Şimdi daha genel olarak İrlanda evet böyle bir şey veriyor ilham veriyor ama biz biliyoruz dünyanın başka yerlerinde de bu tür, hmm. bu tür şeyler var mücadeleler var. Yine Mehmet sen de takip etmişsindir biz de yakinen takip ediyoruz Dakota'da inşa edilmek istenen e, petrol boru hattına ilişkin Eylül ayından beri e, çok ciddi bir mücadele sürdürülüyor. Yerli halkının e, verdiği bir mücadele ama bütün e, Amerika'ya yayılmış durumda. Amerika'nın dışına yayılmış durumda. Biz de konferansımızda e, Cumartesi günü saat 4'te Dakota ile dayanışma eylemi gerçekleştireceğiz konferansın içerisinde. Yaşam için su hashtag'i e, no dam. Um, no D-A-P-L. Yani aslında bu projenin, bu İsmi. her tarafı mahvedecek olan projenin e, kısaltılmış adı diyelim. E, ona karşı hayır anlamında hashtag no D-A-P-L. Hı hı. Evet zaten evet. E, water is life hashtag'i de var. Yani bu şekilde dünyayla bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bu arada 15'ine kadar Uluslararası Eylem Günü çağrısı yaptı e, Secret Stone evet, kampı. Secret Stone kampından evet. da çok azıcık bahsedecek olursak burada aslında Secret Stone kampını da e, ilgilendiren 4 eyalette 5 pardon 50 ilden geçecek olan bir boru hattından bahsediyoruz. Hı -hı. Senin söylediğin olan. 1886 kilometre uzunluğunda ve bu 400 metre genişliğinde de bir tampon bölgesi var. Yani ne kadar büyük bir etkisi olacağını tahmin edin. Ve günde yaklaşık 500 bin varil petrol taşınacak buradan. Ve sadece tabii Standing Rocks değil pek çok yere, yerli halka ait pek çok toprak üzerinden geçiyor. Kutsal kabul edilen sulardan geçiyor, mezarlıklardan geçiyor. Kültürü ve doğayı mahvedecek olan bir proje. Evet yani orada önüne çıkan konu da e, su yaşamdır su etrafında. Evet. E, ...şekilleniyor. E, suyun... E, ...önemine ilişkin... E, ...bir mücadele sürdürülüyor ve... ...sularının elden, ellerinden alınacağını... E, ...ifade ediyor oradaki insanlar... ...ve buna karşı mücadele ediyorlar. E, Obama'ya bir mektup yazdılar. Obama'da e, şöyle bir vaatte bulundu. Belki vaat demeyelim de... E, ...boru hattının yerini değiştirebiliriz... Evet. ...dediler, dedi... Ama insanlar hayır, e, suyu kirleten bu boru hattının tamamına karşıyız diyorlar. Hiçbir yerde istemiyorlar. Yani. İstemiyoruz. Ee, şey kısmını e, izleme imkanının oldu mu bilmiyorum e, Mehmet. Bu Suzun e, Saradın'ın e, bir röportajı e, dönüyor sosyal medyada. Evet. Bir kısmını izledim evet. Evet orada da şimdi e, bütün dünya evet Amerika, e, Amerika'da gerçekleşecek seçimleri yakinen takip ediyor. Çünkü oradaki seçimler diğer ülkelerdeki işte e, politikaların belirleyicisi durumunda neredeyse. Clinton mı, Trump mı? Ee, Suzu'nun evet. e, verdiği yanıt ise çok can alıcı şey, e, çok gerçekçi bir yanıt. E, Trump seçilirse e, kaygı duymayacak mısınız, endişe duymayacak mısınız diye soruyor spiker. O da diyor ki her şey için endişe duyuyorum, su için endişe duyuyorum, kaya gazı için endişe duyuyorum, Suriye için endişe duyuyorum, savaş, savaş için endişe evet. duyuyorum. Bu seçilenlerin hiçbiri bu gerçek sorunlara ilişkin bir şey söylemeyecek. Eğer su yoksa seçimin sonucunu tartışmanın bir anlamı yok diye bir e, şeyde bulunuyor. Çok Açıklamada biliyor. Olmuş, evet. evet. Hmm. Bu çok doğru bir tezir. Yani Bir kısmını izledim e, biliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. En Hemen birazcık şey bu bahsettiğim, en başta bahsettiğim işte 6 milyon insanın oyunun resmen blok edilmesi, temsilcilerin tutuklanması, seslerinin kısılması bu kabul edilir bir şey değil. Neresinden baksanız en hafif bir şekilde söylersek kabul o hakkı kampanyasını geçip başlattığımız dönemde <gülüyor> hatırlarsınız Yunanistan'da büyük gösteriler oluyordu hatırlarsınız evet. ve de büyük bir demoralizasyon, büyük bir hayal kırıklığı vardı çünkü Yunanistan'daki göstericiler biz İrlandalı değiliz hani bir pasif değiliz biz mücadelemizi e, veririz şeklinde biraz da bize istem ziyarcasına çünkü da <gülüyor> o zamanlar BİMF'nin bütün politikalarından Sur Yüreti de başında işte e, İrlanda halkı daha bir çekingen tavır göstermişti ee, ve insanlar hakikaten bu işe işte bir insan hakkı olarak değil ya da işte bu, bu şirket şirketler ya da temsilciler, yazdıkları temsilciler bu hakkımızı hakkımızı korul falan diyeadesinler ziyade e, bir e, bir yaşam e, savaş olarak baktılar çünkü elektrik ücretini mı ödeyeceğim çocuğu okumu göndereceğim suyu mu mültecinden suyu ücretini ödeyeceğim ya yani bu kadar basit aslında falan kapalıda çiçek sorun yani evet. hakikaten ekmek kaldı. Bu zaman içerisinde suyun insan hakkı olduğu, suyun aslında küresel anlamda ne derece stratejik bir ödeme sahip olduğu, özellikle su üzerinden kar yapmak isteyen şirketlerin falandan. Bunlar insanların kafasında geliştir ve bizim son dönemlerdeki eylemlerimizde su hakkını ödemeyeceği e, sloganları su bir insan hakkıdır. Dünyanın her yerinde herkese eşit ücretsiz temiz su hakkı taleplerine dönüştü. Bu ve zamanla büyüyen e, hareket bunu bunun altını besliyor. O dönemde sürü yapacağımız numarası günü konferansı başarılar dilerim onda. Ona çok uzaktan hadi olmayarak da olsa bir, bir çağrıda bulunacağım ben. Bilmeyen sendika üyeleri, sendika temsilcileri, parti örgütleri gibi toplum kuruluşları varsa bir kere susuz işçi çalışamaz. Hı. Su parasını ödeyemeyecek durumda olan, olan insanlar, insanlar işe gidemez. İnsanların su hakkını korumak bence özellikle sendikalar için çok önemli bir, bir, bir, bir, bir tavır ve bu tavır hakikaten en temel insan hakkına yönelik bir İstanbul. Umarım Türkiye'deki sendikalar sizin bu kampanyanızın arkasına büyük anlamda destek verirler. Bu kampanyanın eli ayağı olurlar. Çünkü bence tahmin ediyorum bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de sendikal hareketin böyle bir görevi ve ödemi var. Umarım kampanyanız oradan yani bizim başlattığımız gibi bir konferansla daha da büyük noktaya gelir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ve şöyle bir şey çıkmıştı Financial Times'dan bundan birkaç ay önce küresel ısınmayla işte iklim değişiminin nedeniyle dünyada büyük su sıkıntıları yaşanacağı özellikle Afrika ve Asya'da su sıkıntısının büyük bir sorun haline geleceğini yazıyor bir makale financial time'da ve şey diyor devletler buna karşı önlem almalı suyun daha efektif daha etkin olarak yönetilmesi için suyun özelleştirilmesi gerekir gibi bir ifade Hı -hı, de bulmuştuk. Evet, her zaman gibi. Çok ilginçtir. <gülüyor> Fakat hemen yanında çıkan bir yazı ise şey diyor, su ve iklim krizinden dolayı milyonlarca göçmen oluşacak. Çünkü insanlar bulundukları yazı yaşayamayacaklar. O yüzden zengin Avrupa ve Amerika devletleri e, sınırlarını güçlendirmek, mülteci akınına karşı önlemler almak zorunda. Yani bu adamların kafası bu. Evet. Ya bu adamlar önce senin suyunu çalacaklar, sonra senin mülteciye olmayacaklar. Sonra seni işte tuzlu sularda ölüme terk edecekler. Bunların kafası bu. Dolayısıyla sendikaların, sivil toplu örgütlerinin çalışma alanları ne olursa olsun, birinci soruları ne olursa olsun, su hakkı konusunda kampanyaya büyük bir destek vermek gibi bir ödevleri var diye düşünüyorum ben. Evet, çok, çok güzel bir çağrıda bulundun. Evet. Ya bu aslında su meselesi aşağıdan e, herkesi birleştiren bir mesele aynı zamanda çok ortak bir e, sorun. E, ve ihtiyacımız olan şey de bu tabandan bir e, hareketin inşa edilmesi. E, çünkü şöyle bir yöntem her zaman işe yarıyor egemenler açısından e, işte böl bölmek. Her evet. açıdan Böl bölebiliyorlar. Evet. Böl ve yönet muhabbeti. Ee, özellikle bu sınırlar içerisinde kaldığımız süre içerisinde bunun manipüle etmeleri de çok kolay evet. oluyor. Ee, buradan e, yakın zamanda e, Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var. E, ona e, oradan bir şeyler aktarmak isterim. E, toplu bir santral açılışı yapmış. Santralleri toplu açılış töreninde bir konuşma yapmış. Ta e, Tayyip Erdoğan e, ve o açılış konuşmasında şunu söylüyor. Kömür rezervimizi eritmek için ne gerekirse yapacağız deniyor. Tam da işte e, Paris Sözleşmesi'nin imzalandığı e, dönem içerisindeyiz. nihai hale ulaştırıldığı e, dönem içerisindeyiz. Bundan sonra işte bu Paris Sözleşmesi'ne imza verenler e, ne kadar karbon salımı azaltımına gideceklerini e, yol haritasını çizecekler. Bunların içerisinde Türkiye'nin de imzası var bu sözleşmenin içerisinde. Ee, ama aynı zamanda şeyi görebiliyoruz işte Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını görebiliyoruz kömür ve e, işte ne kadarsa Türkiye'nin evet. hepsini kullanacağız ee, de ve devamında şunları söylüyor Avrupa bugüne kadar zenginliğini işte kömürler kömür üzerinden sağladı nükleer üzerinden sağladı hani bunları kapatsalar e, hiç elektriksiz kalırlar bize niye bunu söylüyorlar ee, hı hı. biz de yapacağız aslında bunlar bizim hayrımıza söylenen şeyler değil. Hatta şöyle bir ifadesi var bulabilirsem. Ha, bunlar çevrecilik üzerinden Türkiye'ye yapılan saldırılardır deniyor. Ee, evet. Şimdi biliyoruz ki iklim değişikliği yani doğal seleksiyon da diyebiliriz. En fazla e, şey yoksulları etkileyecek. Hı hı. En fazla ilk elden etkilenecek evet. olanlar diyelim. Ee, ve çoğumuzu etkileyecek hani yoksullar yani etkilemeyecek insan yok artık yani artık ülke de yok bunu kabul etmek lazım Mod evet. Barlow'un dediği gibi artık e, gelişmiş ülkeler içerisinde de bir üçüncü dünya var hep bunu söylüyor herkes hı. etkileniyor gelişmiş ülkeler dediğimiz şey neyse onların vatandaşları da bir tarafta e, bakıyorsunuz işte böyle havuzları olan insanlar bir tarafta içmeye su bulamayan insanlar kirli sularla e, hayatını idame ettirmek zorunda kalan insanlar var yani, yani bu adaletsizlik herkesi etkiliyor artık hı hı. Öyle bir şey var. Yani İrlanda'da bugün her gün 39 bin çocuk okula açık gidiyor. Kahvaltı yapamadan gidiyor. 7 bin kişi İrlanda ekonomisinin verilerine göre, Merkez Bankası'nın verilerine göre fakirlik sınırı veya sınırının altında yaşıyor. Bu 4,5 milyonun tutusu bir ülke. Şimdi Cumhurbaşkanlığı işte çevrecilik hareketi üzerinden bir de saldırıyorlar. Bizim gelişimimizi engelliyorlar demesin. Altını biraz açarsak bu sanki İrlanda'daki çevrecinin ya da ne bileyim Almanya'daki çevrecinin Türkiye'deki halk, halklar aç kalsın, susuz kalsın kömür kullanılmasın, ülke gelişmesin e, demesi gibi bir şeymiş gibi lanse edildi. Evet. Cumhurbaşkanı'nın dediği şu ben benim zenginimin fabrikasını ne bileyim işte iş yerini sanayisini işletmek için doğal kaynaklara dahil ne varsa çarçur ederim. Çünkü benim zenginin işte batının zenginiyle mücadele etmekle, yarışmak zorunda. Çünkü hmm. ben benim zenginimin çıkarlarına bakarım açıkça. Dolayısıyla benim halkıma da dedim ki İrlanda'nın işte dediğim gibi 3. sınıf 3. dünya koşullarında yaşayan batının halklarıyla benim fakir halkım biz birbirine düşman veya işte birbirine rekabet aittir. Bu öyleyse ki öyle değil hepimizin %72 su. Yani hmm. biz İrlandalı'yla bir Almanla bir Türk arasında Hiçbir kan veya su veya doku farklılığı yok. Ortak çıkarlarımızla ortak geleceğe dair umutlarımız var. Bizim umutlarımız Türkiye'deki kimin zengin olacağı, işte Avrupa'daki kimin zengin olacağı çeliş üzerinden değil, ortak yaşayabileceğimiz, yaşanabilir bir dünyayı nasıl kurmakta ilgili? Evet. Yani bu çok saçma, çok popüler, çok daha önce kullanılmış, evet. e, kendi sermayedarının çıkarlarını koruyan bir popülist tavır. Açıkçası buna, buna çok fazla... E, itibat etmemek gerekir. Hmm. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Madem küresel ısınma, iklim değişimi, su sorunu, petrol vs. E, sorunları, petrol ilişki sorunlar bu kadar büyük. bu yıldır, yüz yıldır niye bu devletler bir çözüm bulmuyorlar? Hep toplantılar yapılıyor işte. Tokyo'da yapılıyor, Paris'te yapılıyor. Yani devlet devleti şey dedi imzamızı attık ama yerine getirmeyeceğiz hmm. koşulları. Çünkü biz gelişmek zorunda olan bir devletiz. Aynı şey, aynı, aynı kafa. Almanlar hmm. dediler, ki, Almanlar dediler ki otomotivimizi etkiler bu. E Amerika da çin ne diyor onlarca yıldır. Her de rekabet değil. Çin sektörü gelişmek zorunda. ABD diyor ki Çin sektörü geliştiği için ben gelişmek zorundayım. Bizi ciddi ciddi bir kıtır döngü sokuyorlar. Sokuyorlar. Evet, ve bundan. Oksmanın bir raporu vardı. Dünyanın e, en tepesindeki yüzde on dünyanın geri kalan 3,5 milyar insanından daha fazla e, şeye sahip, e, sahip, zenginliğe sahip. Dünyadaki 65 zengin hmm. insan, 3,5 milyar insandan daha fazla zengin. Dünyadaki %20 insan, geri kalan tüm insanlardan daha fazla su ve lüks tüketim imkanlarına sahip. Yani böyle bir dünya olduğu zaman, neden aslında İrlandalı halkın, ya da ne bileyim Avrupalı'nın ya da Amerikalı, Dekotalı e, yerlilerin Türkiye'deki e, insanlarla rekabeti değil mesela. Kimin bu zenginlik içerisinde bu e, kaynakları tüketme, hoyraça tüketme konusunda kimin en başta olacağı tartışması. Bu onların tartışması, bu onların kavgası, bu onların kendi iç, iç, iç, iç e, e, çelişkileri ve rekabetleri. Bizim öyle bir rekabet kavgamız yok. Biz Hı -hı. diyoruz dünyadaki tüm insanlara eşit, temiz, kullanılabilir... ...özgürce ve rahat yukarıda su hakkı verilmeli. Çünkü bu yemek ekmek gibi bir şey. susuz su, su yaşan olmaz. Dolayısıyla su insan hakkı. Bu insan hakkında politik, ekonomik, kapitalist sistemin kendi içerisindeki o, o daralmış ve çok sektör çatışmalarla mahkum edemeyiz. Evet, ne güzel söyledin Mehmet. <gülüyor> evet, güzel söyledin. Ee, şimdi programımızın sonuna geldik. Sonuna ee, geldik bir e, cümleyle kapatmaya çalışacak evet. olursak e, bilmiyorum benim cümlemden ah, benim cümlesi aynı <gülüyor> mı olacak e, şimdi krizin bu iklim krizi e, canımızı çok sıkan bir mesele ama bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz e, su krizinin de faturasını biz ödemeyeceğiz e, deyip e, Mehmet'in e, şeyine katıldığımızı ifade edelim son evet. temennilerine katıldığımızı e, ve 12-13 Kasım'da konferansa tekrar insan onları davet edelim ve kayıtta yaptırsın. Kayıt herkes suaka.org'dan zaten görebilirsiniz. Hepinizi orada görmeyi bekliyoruz. Evet şarkıya vaktimiz kaldı mı? Yok kalmadı artık şarkı. <gülüyor> evet. Ya da bir, bir parça girebiliriz belki de. Evet bu Dakota de. için e, Güzel bir hazırlanmış için bir istiyoruz. parça. Onunla hmm. e, hoşçakaldın diyelim artık. Mehmet çok teşekkürler, teşekkürler sana. Teşekkürler Mehmet. Da. Evet şimdi Dakota'da... Evet, bu doldur, Biz de aynı şekilde teşekkürler. Şimdi bu Dakota'daki var. su hakkı mücadelesiyle ilgili yapılmış bir şarkıyı dinleyeceğiz birlikte. Oil and Water. She